Merhaba! Ne var ne yok kara gözüm? İyidir iki gözüm seni sorma la! E ben üstünüze afiyet biraz gribim. Garip misin? Yok efendim gribim grib! Aynı şey ha grip ha garipi! Nasıl aynı şey? Baksana! Gripler bir garip oldu. Kaç türlüsü var? Kuş gribi, Çin gribi. Her sene moda nasıl değişirse grip de öyle değişiyor yahu. Aa, nerede o eski gripler? Doğru efendim, doğru. Şimdi de domuz gribi dolaşıyor. Aman ona hınzır diyelim biz. Canım adı öyle. Hem ha hınzır, ha domuz. İki kişi de aynı değil mi? Ya ben bilmem. Annem küçükken bize illa hınzır dedirtirdi. Hınzır gribinin ismini zaten değiştirmeyi düşünüyorlarmış efendim. Öyle mi? Ne olacakmış efendim? Avrupa tüketici pazarını olumsuz etkilemesinden ötürü... ...Nobel gribi adı verilmesi öneriliyormuş. O ne yahu? Anlamını ben de bilmiyorum Karagöz. Ya yani bu bir bayram ismi değil mi? Noel bayramı filan oradan gelmiyor mu? Yok canım. Senin dediğin Noel. Bu novel. Novel? Aman yine başladın ince işlere. Ben hınzır demeye devam edeceğim. Zaten beni de ilgilendirmiyor. Ben grip aşımı yaptırdım arkadaş. Hepsi bana vız gelir. İyi de senin yaptırdığın normal grip aşısı. Ne yani bir de anormal grip aşısı mı var? Yani bu başka. O grip aşısıyla korunamazsın. Yine fark etmez Hacivat. Hınzır dersen nerede göreceğim? Bir hayvanat bahçesinde. Oralara da pek gittiğim yok. Çinli'yi ise bir televizyonda görürüm bir de Sultanahmet'te. Artık bundan böyle Sultanahmet'e de gitmeyi veririm. Epeki kuş gribini ne yapacaksın? Hapşılan kuşlara yaklaşmam olur biter. Allah iyiliğini versin kara gözüm Amin sana. efendim amin. <gülüyor> Zaten kuş falan da gördüğüm yok. Geçen yıl bir muhabbet kuşumuz vardı. O da sizlere ömür efendim. Ya bak o yakalanmış işte. Allah'tan sizlere bulaşmak için. Yok, yok ondan değil. Biz bu grip korkusundan muhabbet kuşuyla muhabbeti kestik. Ailece küstük kuşa. Bir gün baktım süzülüyor. Bir şey yiyip içmiyor. Ee, götürdük bu hayvan doktoruna. Veteriner mi neyse seçti ona? Doktor bir şeyi yok. ki psikolojik dedi. Ya psikolojisini bozmuşsunuz tabi. Bak bu da aynı şeyi söylüyor. Yahu hayvan da psikoloji ne arar bir adam? Olur karagözüm gözüm olmaz mı? Bir de seninle kapışmayayım acıyı at. Zaten doktorun kapısına vurdum çıktım. Sonra bizim kuş bir süre sonra tüylerini yolmaya başladı. Bak psikolojikmiş işte. Şimdi ben senin psikolojini bir bozarım anlarsın ondan sonra. Biz demek ki eskisi gibi efendim bunun yemini şuyunu buydu kontrol edemedik ondan oldu mu? Tamam karagözüm tamam. Senin dediğin gibi olsun. Neyse sonunda öldü işte. Anlayacağın kendimiz hasta olmayalım derken zavallı hayvanı gönderdik öteki dünyaya. Anladım Karagöz. Sen, sen ol. Yine de dikkatli ol. Tamam. Ben, ben olurum. Yine de dikkatli olurum Hacı'yı Merak etme. Anladın sen beni. <gülüyor> Gözümsün. Eyvallah. Hadi bakalım. Gelelim kelamın sonuna. Her ne kadar yaptıksak kusur hata affolat.